Bu kadar şeyden, e, ilimden uzak ulemanın olduğu bir toplulukta ne bekleyeceksiniz? Evet. Kıyamet günü bana en yakın olacak olanınız <gülüyor> bana en çok salatü selam getirinenizdir. Hadis şerif. E ne olacak ya uydur uydur söyle yani. <gülüyor> Daha ayeti iki tane ayete ne mağar verirmiş. Allah diyor ki ben salat ediyorum siz de edin yani ben destek veriyorum siz de destek verin diyor. Biz diyoruz ki ya arab bir şey şeyde benim büyük oğlum aklıma geldi şimdi daha küçük yeni yeni konu yeni konuşmaya çıkmış kapı kapının yanında duruyor oğlum şu kapıyı kapatır mısın dedim kapının yanında daha yeni işte emek diyor falan baba işim var sen kapat dedim <gülüyor> şimdi de şeyde <gülüyor>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 onu dışarıdan şey yapanlar da <gülüyor> internet üzerinden sipariş verebilirler, alabilirler. Evet. Hocam her şeyi iyi güzel anladım. Fakat küçük bir kelimeye takıldım. Cübbeli Ahmet hocaya verdiğiniz videolu bir cevapta Resulullah için Bakara 143. ayette geçen şehid kelimesi meşhud anlamına yani örneğiniz olsun anlamına gelir demiştiniz. Aynı cümle Maide 117'de İsa aleyhisselam için kullanılmış. Ben onlara şahittim. İşte buradaki Şehit kelimesine örnek manası vermediniz. Şahit manası verdiniz. Yani onları görüyordum manasını verdiniz. Bunu soracaktım niye? İkisi farklı farklı. İşte Aleyküm. Evet Şehitim şimdi de bu Bakara 143'te bu. diyor ki Allahü Teala ve kezalike cealnakum ummeten ve sâfân de böyle diyor sizi orta yani merkezde bir ümmet yaptık. Letekunu şuhada ale'nnas. insanların insanlara şahitler olasınız çünkü ahirette birbirimize şahitlik de edeceğiz yani. Gördüklerimizi de Cenab-ı Hak bizi şahit tutacak. Ve kuner Rasul aleykum şehide bu burası da size şahit olsun denebilir. Şimdi Arapça'da şehit, bu arkadaşımız sorduğuna göre Arapça bildiği anlaşılıyor, Fa'il vezdinde ismi fail ve ismeful anlamı olur. Yani meşhut manası da olur, şahit manası da olur. Meşhut dediğiniz zaman örnek demektir. Yani karşınızda görüyorsunuz ve örnek alıyorsunuz. Şimdi bu Rasulullah, <gülüyor> bu Rasul size şehit olsun dediğimiz zaman, bugün bu ayet bana da hitap ediyor. Rasulullah aramızda yaşamadığına göre işte öbür ayetlerde okuduğumuz. Mecburen ikinci anlam olacak. Şimdi kelimelere anlam verirken cümlenin akışına ve yapısına bakmak zorundasınız. Şimdi ben sana 100 lira para veririm değil mi? Bir 100, 100 daha istersin. Kardeşim sana 100 verdim ya derim değil mi? Şimdi bağlamından yani 100 lira verdim ne demektir? Ama sana yüz verdim ya sözünü başka bir yerde kullansanız bu mana anlaşılır mı? Başka şey anlarsınız değil mi? Dolayısıyla bağlama göre anlam verilir. Şimdi bu bağlamda kelimenin meşhut anlamı olduğu için biz o anlamı tercih ettik. Ama öbüründe ben işlerindeyken onlara şehittim dediği zaman şahittimden başka bir anlam verilemez. Yani o cümlenin yapısına yapısı açısından Başka bir anlam verilemez. Ölenlerin ruhu illiyyuna kay, kaydedildikten sonra toprağa döndürülünce bu ruh kıyamete kadar kabirde mi kalıyor ve bedenle bir irtibatı oluyor mu? Evet, şimdi bedenle bir irtibatı olmadığı çok kesin çünkü Allahü Teala şey yapıyor bu e, şeyde diyor ki Mü'minun 100. ayette diyor ki hayır diyor artık bu şeye dönmez. Yani arada bir engel vardır. Yani sizin, az önce ben bu şeyi örnek verdim ya USB. USB bu bilgisayarın yanında dursa ne olur ki? Bilgisayar ölmüş. Bundaki bilgiyi buraya yükleyemez. Dolayısıyla oru o kabir kabirde olabilir, kabirde olması demek, o bedenin içinde olması demek değil çünkü beden bitmiş. Zaten şeyi okuduk ya şey <gülüyor> Zümer 42. ayette de diyor ki Allahü Teala feyimsi kulleti qada aleyhel mevt ölümüne karar verdiydi ruhu tutar ve yur silul uchraila celim müsemma ama uyanın ruhunu serbest bırakır belli bir süreye kadar. Çünkü uyanın ruhu gelir, tekrar uyanınca vücuda girer. Dolayısıyla yani ayet-i kerimeler ölen kişinin ruhunun vücuda girmediğini söylüyor. Peki bunlar kabirde mi? Mesela bakın Haç suresinin yani 22. sure 7. ayetinde diyor ki Allahü Teala "Ve ennes sa'ate atiyetun la raybe fiha." O saat gelecektir. Bugün o herhangi bir şüphe yoktur ve enallah yeb'atü men fil kubur. Allah kabirlerdeki menleri, men akıllı varlıklar için kullanılır. Beden değil, o ruh için kullanılır Beden ve ruhun birleşmesi için de kullanılır. Oradaki menleri kaldıracaktır. Yine Fatır Suresi'nde de şöyle diyor Cenab-ı Hak. <gülüyor> Fatır Suresi 35. sure 22. ayet ediyor ki "Eğer men fil kubur. sen kabirlerde olanlara işittiremezsin." diyor. Demek ki orada o kabirde olan var. O vücut öldüğüne göre kabirde o zaman ne olabilir? Ancak ruh olabilir. Yani "Fîhâ nu'îdükum" <gülüyor> ayet-i kerimesi de sizi tekrar o toprağın içine iade edeceğiz ayet-i kerimesi de onu gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle bir şey olmasaydı gidip de ''Esselamu aleyküm ya ahlal kubur'' der miydi yani o cesetlere? Yani selam verdiğiniz zaman verilebilecek bir şey olmalı ki selam veresiniz. Evet. Ölüm, beyin ölümüyle mi gerçekleşir yoksa kalbin durmasıyla mı? Ya buradan sormak istediğim esas soru şu, beyin ölümü gerçekleşmiş fakat kalbi durmamış insanlar ölümüdür. Beyin ölümü bizim ihtisasımız değil. O tabiplerin vereceği bir karar. Yani beyin ölümü vücudun ölümü müdür, değil midir? Ama benim şöyle bir tecrübem var. Yani bilmiyorum bu da tabi arkadaşlar var. Yanlış söylüyorsam lütfen düzeltsinler. Şimdi şeyde e, Mekke'de bir hacımız vefat etmiş. İşte, şey yani düştü, beyin kanaması olmuştu. Düşmekten değil de güneşten galiba olmuştur zannedersem çünkü çok zaman geçti aradan. Hastanede yatıyor, ee, makineye bağlamışlar, yani beyin ölümü gerçekleşmiş. Sonra işte aileye soruyorlar ne yapalım, bu fişleri çekelim mi çekmeyelim mi biz beraberce gittik aileyle hastaneye. Baktım ki şey yapıyor, yani öyle bir nefes alıp veriyor ki sanki demirci körüğü gibi. Bu ne dedim yani? Hiçbir tarafında can yok ama o makinayla nefes alıp veriyor. Herhalde kan dolaşımı mı sağlanıyor o sıra vücutta? Kalbimi çalıştırıyorlar bilmiyorum. Sorunumla herhalde vücudun can, şey, devam etmesi sağlanıyor galiba. Ben dedim ki ya bunu niye bu kadar sıkıntı çektiriyorsunuz? Hakikaten insan dayanamıyor onu gördüğü zaman. Fişi çekin dedim. Çektiler. Pat diye. hiç Hiçbir şey olmadı. Hareket olmadı ondan sonra. Bey, beyin ölümü buysa bu mu? beyin ölümüne yani birkaç tane uzmanın karar vermesi lazım. Yani beyin ölümü kolay bir olay değil diyorsunuz. Tamam. Yani bu bizim uzmanlık alanımız değil yani. Eğer eğer buysa ölümdür ama değilse bilmiyorum. Ben o benim bilebileceğim bir iş değil o. Evet. İlahiyat mezunu olan ve TV'lerde program yapan Yazmış olduğum meal ile Kur'an'ı anlamaya çalıştığım bir insan şunu söyledi. Ahirette hesaba çekildiğimizde Allah bizim kimliklerimize, dinimize, şucu buzu olup olmamıza bakmayacak. Amellerimize bakacak. İşte o gün hepimiz şok olacağız. Müslüman, Yahudi, Hıristiyan, Budist, Ateist, Türk, Kürt, Alman olmamıza bakmayacak Allah. Ne salih amel işledik ona bakacak ve ona göre cennet ve cehenneme gideceğiz. Bu iddia sahibinin söylediklerinin Kur'an'la bağdaşıp bağdaşmadığını öğrenmek istiyorum. Böyle bir şeyin Kur'an'la bağdaşması imkansız yani. Bir kere Müslüman olup olmayacağına da bakmayacakmış. Yani Müslüman olup olmayacağına bakmayacak demek, kendisini Allah yerine koymak demektir. o Kendisinin özel bir cenneti cehennemi varsa ne yapacak Allah da ona bir fırsat verirse ki vermez, ahirette görürüz. Yani bu insanlar niye kendilerini Allah'ın yerine koymakta bu kadar hevesler onu anlayamıyorum. Öyle bir şey olması mümkün mü? Allahü Teala ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَنْ يُشْرَكَ Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz diyor. وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَارِكْ Bunun altında kalanı da bağışlar limen yaşa tercih ettiği kişi için bağışlar, tercihinde birtakım kurallara bağlamıştır allah Teala. Eğer günah sevabından çoksa gider cehennemde cezasını çeker, ondan sonra cennete gider. Evet. <gülüyor> bir milletvekili başbakan için Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplamış bir liderimiz var dedi ve dinleyiciler tarafından da alkışlandı. Bu olaya ne dersiniz? Doğru mu böyle bir tanımlama? Yani böyle to şeylerde ben mesela size çok anlatırım. İşin yoğunluğundan ben burada da size konuşurken evet derken hayır gibi cümleler çıkıyor ağzımdan, yani mesela İstanbul Müftülüğü'ne fetva verirken adam gelir bir soru sorar helaldir diyeceğimi haramdır dediğim çok olmuştur. Çok yorgunluktan aslında helaldir demek isterken o yorgunluktan kendi kontrolünü şey yapıyorsun çünkü son derece yoğun bir çalışma temposu. Ve sonra Lan ben ne yaptım? Adam çıkıp gidiyor ya da telefon e, telefonu kapatmış oluyorum. Ben şunu hep gördüm, o kişiler gider, biraz sonra gelir ya hocam ben yanlış mı anladım? Çünkü içine yatmıyor verdiğiniz fetva. Yok kardeşim sen yanlış anlamadın, ben yanlış söyledim. Ya da tekrar telefon ederler, ben yanlış söyledim diye. Şimdi böyle bir şey olabilir. Ama böyle bir şey yok da <gülüyor> şuurlu olarak söylemişse bunun kavu, efendim yapmış, yanlışlık söylediğine dair tamam söylediğine dair teksimli yaptıysa bitti. Yani insanlar hakikaten e, bazen e, şey e, ak diyecekleri yerde kara diyebiliyorlar tekstilini de yapmış söylenecek bir şey yok. Tamam. Evet. Kur'an-ı Kerim'i ebced ve cifirle tefsir etmek doğru mudur? <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'i ebced ve cifirle tefsir etmek doğrumdur. Bizim de Aracılık ve Şir kitabını okuyun. Kur'an-ı Kerim'i kendi keyiflerine uydurmak için ebced ve cifirle tefsir ederler. Tamamen, yani o herhalde küfrün dik âlâsıdır. Tekrar ediyorum, Kur'an'ı ebcet ebced ve cifirle tefsire kalkmak küfrün dik âlâsıdır. o şekilde kendi kitaplarına Kur'an'dan delil arıyorlar. Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre organ nakli uygun mudur? Valla şimdi bu konularda karar verebilmek için uzman bir ekiple çalışma yapmak lazım. Biz öyle bir çalışma yapmadık. Ama şeyin ee, İslam Fıkıh Akademisi'nin yaptığı bir çalışma var. Onlar organ naklinin caiz olduğuna dair fetva verdiler. Biz de aksi sabit oluncaya kadar bu fetvayı veriyoruz. Ama kendimiz bir çalışma yapmış değiliz. Evet. <gülüyor> Ezanın bazı sahabiler tarafından rüyalarında görüldükten sonra Allah Resulüne bildirip okutulmaya başlandığı söyleniyor. Bu durum hakkında bilgi verebilir misiniz? Ya şimdi. Ezan nedir? Ayet-i kerimede ne diyor Allahü Teala? İd'eniu li's-salati. Namaz için çağrı yapıldığı zaman. Ezan sözleri gerçekten çok güzel. Evrensel mesaj. Böyle şey klişe ifadeler, insan zihninde kalan ifadeler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inde onayından geçmiş olan bir ifadedir. Bu Allahü Teala da çağrı yapıldığı zaman dediğine göre o zaman çağrı da bu kelimelerle yapılıyor. Demek Kur'an-ı Kerim'in onayladığı bir durumdur. Evet. Bir de şöyle bir e, istekte bulunmuşlar. <gülüyor> Kur'an Dersi Facebook sayfasında Süleymaniye Vakfı'na Destek adı altında bir oluşum başlatıldı. Bunu başlatan arkadaş demiş ki, e, vakfa hangi yollarla destek ve bağış yapılabileceği hakkında küçük bir açıklama yapar mısınız? Çünkü birçok arkadaş vakfa nasıl ulaşacakları ve nasıl destek yapacakları hakkında fazla bilgi sahibi değiller. Kısaca onun hakkında bir bilgi verelim öyle bitirelim. Sen bilgi ver. Hı -hı. Şimdi bizim e, ana sitemiz, web sitemiz suleymanevakfi.org Bu siteye girdikleri zaman arkadaşlarımız sitenin hemen ana sayfasında sağ sütunda bağış diye bir bölüm var. Oraya tıkladıklarında Vakfın hesap numaraları orada e, dökülmüş durumda. Hepsini açık bir şekilde görebilirler. Bunun haricinde özellikle yurt dışında e, yaşayan mı nasıl destek yapacağını soran dostlarımız var. Onların da e, bu tip yardımları kolayca yapabilmesi için bir Paypal hesabı oluşturulmuş durumda. E, bunun haricinde posta çeki hesapları da orada yayınlanmış durumda masraf e, alınıp alınmadığı konusu çok soruluyor. Bunu kendileri e, belirleyebilirler. İsterlerse bu hani havale gönderim ücreti masrafını kendileri verebilirler. isterlerse yatırırken masraf karşıdan diye belirtebiliyorlarmış. Bunu öğrendik. Bunun haricinde hani nasıl destek yapabiliriz diye soranlar var. Hani e, benim maddi anlamda gücüm yok falan diye onlar için de daha küçük şeyleri önerebiliyoruz. Birincisi bizim 3 ayda bir çıkardığımız Kitap ve Hikmet dergisi var biliyorsunuz. Buna abone olunabilir. Yani buna abone olduğunuz takdirde hem cüz'i bir miktarda katkıda bulunmuş olursunuz, hem de çalışmaları birebir yakından takip etme fırsatı elde edersiniz. Bunun haricinde bizim vakfın e, kitaplarının ve tavsiye edebileceğimiz birçok kitabın satışının yapıldığı bir kitap satış birimimiz var vakıf binamızın hemen altında, haricinde internet sitesinde suleymanevakifi.com diye özel bir adresimiz var. Herhalde <gülüyor> dünya üzerinde de gönderilmeyen yeri yok. Nereden sipariş verilirse oraya kitap gönderilebiliyor. Bu şekilde kitap alınarak veya e, hediye edilmek suretiyle küçük çapta da olsa destek olunabilir. Bir de şu var yani bir takım sohbetler yazıya geçiyor bazı sitelerde ihtiyaç oluyor arkadaşlarımızla irtibata geçirirlerse o konuda da destekler olur bence en büyük destek bunları çok iyi kavrayıp insanlara anlatmaktır bundan daha büyük bir destek olmaz evet Allah hepinizden razı olsun Allah rahatlık